Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed. Ee, kardeşimiz kabir azabında ne tür sorular sorulacağını sual etmiş. Yani bununla ilgili sahih olarak ne sorulacağını sual etmiş. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'den rivayet edilmiş birçok hadis vardır. Birçok hadis vardır bu konuda. Ancak, ancak e, bazı maalesef kendini bilmeyenler bu sualleri sanki ahiret suali gibi yani her şey yazıp çizilmiş her şeyi kaydedildiği kiramen kâtibinin kiramen kâtibinin kaydettiği şerefli yazıcıların kaydettiği amel sualiymiş gibi ya da ahiret sualiymiş gibi çarpıtıyorlar. Yani ben birçok yerde rastlıyorum işte diyor ki sorulacak Rabb'in kim? Peygamberin kim? Kitabın ne kıblen hangisi? İtikatta imamın kimdi? efendim ee, fıkıhta imamın kimdi? Allahu akbar. Bunları nereden uydurdunuz? Çünkü bu mesele gaybi bir meseledir. Bu mesele gaybi bir meseledir. Gaybi bir mesele demek yani bilinmeyenin haber verilmesidir. Bu sebeple delilsiz konuşulacak bir mevzu değildir. İşte bundan ötürü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'den Bizlere ulaşacak olan haberlere, hadislere ihtiyaç var. Bununla ilgili sorulacak 3 sual var. İsterseniz bu konuda e, Ebu Davud'da geçen, e, Tirmizi'de geçen yine İmam Elbani Rahimahullah'ın Es-Sahih-ül el koyduğu ve sahihlerden Zeker te hadisi Shalam Burada Bera ibn al Avib Radiallawan, anhin rewayet bir hadiste te ki Biz Allah Rasul alisat was salami beraber. en Sardan bir adamın Cenazesini defnetmek in de yola çıktık Kabre geldiğimiz zaman kabir henus kazılıyordu lahid şeklinde kazınıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturdu, biz de etrafına oturduk. Aleyhisselatü Vesselam'in elinde bir çubuk vardı, onunla da yeri eşeliyordu. Ve üç defa dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Biz de diyor kabir azabından Allah'a sığındık. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dinlerken sanki başımızın üzerinde kuş var da hareket edersek uçacak gibi dikkatle dinlemeye koyulduk. Ve aleyhissalatü vesselam şöyle haber verdi. Mümin kul dünyadan ayrılmak ve ahirete yönelmek üzere olduğu zaman... E yani ruhunu teslim edeceği zaman gökten yüzleri inli yüzleri sanki güneş gibi olan beyaz yüzlü melekler iner. Yani güzel yüzlü. Yanlarında cennet kefenlerinden kefen var ve yine oradan getirdikleri kokuları vardır. Ve ölecek kimsenin görebileceği yere otururlar. Sonra ölüm meleği ona gelerek der ki, Ey güzel ruh! Ya ma inna. mutme'inneh irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh. Ey güzel olan nefis, güzel olan ruh, Rabbinin mağfiretine ve rızasına gel. Yani ben bu ayeti paylaştım, ancak yani buna yakın bir ifade kullanıyor. Rabbine dön diyor. Ey ne şekilde dön? Allah'ın e, mağfiretine ve rızasına gel ey güzel ruh. Yani o müjde aynı bu ayette geçen müjde gibi. Fecr suresinde geçen müjde gibi. Ve o ruh aynı bir şişenin ağzından damlayan su gibi Rahat bir şekilde ruhu teslim edilir ve ölüm meleği onu alır. Ölüm meleği mümin kulun ruhunu aldığında melekler onu göz açıp kapayacak kadar ölüm meleğinin elinde bırakmazlar. Onu ölüm meleğinin elinden alırlar ve bu getirdikleri kefene koyarlar. O ruhtan yeryüzünde bulunan en güzel mis kokuları yayılır. Güzel bir koku çıkar. Onu melekler arasından e, arasından geçirirken bu güzel ruh nedir derler. Yani gökyüzüne doğru çıkarlar. O gök sakinleri, gökteki melekler derler ki size selam olsun kimi getirdiniz? Dünyadaki en güzel ismiyle derler ki falan oğlu falanı getirdik. Ey derler ki Allah ona rahmet etsin ne güzel birini getirdiniz. Ey birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, yedinci kata kadar göklerin bütün kapıları açılır. Ve Allah subhanehu ve teala şöyle nida eder, der ki Kulumun amel defterini illiyine yazın. Hani Rabbim subhanehu ve teala buyuruyor ya İnne kitabel ebrari lefi illiyyin Şüphesiz ki iyilerin, defteri iyilerin kitabı illiğindedir. Ve diyor, onu tekrar toprağa götürün. Çünkü Allah'ın vaadi odur. Ey, kulu topraktan yarattı ve tekrar toprağa döndürecek. Allah Subhanahu ve teala onu tekrar oraya götürün. Ve der ki, ben onları topraktan yarattım ve yine ona döndüreceğim. <gülüyor> Ve tekrar hesap vermeleri üzere, hesap vermek üzere onları tekrar topraktan dirilteceğim diye Allah subhanehu ve teala bu vaadini tekrar hatırlatır. Ve ruh bedenine tekrar iade edilir. Tekrar gelir o sırada insanlar cesedini yıkamıştır, ey kefenlemiştir, cenaze namazını kılmıştır ve onu kabrine koymuşlardır. Ruh gelir onunla buluşur ve o münker ile nekir isimli melekler ona gelip sorarlar. Derler ki: "Men rabbuk?" Rabbin kimdir? O da der ki: Rabbiyallah, Ey benim Rabbim Allah'tır. Derler ki: "Men dinuk?" Senin dinin nedir? Der ki: "Benim dinim İslam'dır. Ey Rabbimiz Panova Teala'nın eee "Ve Teala e, razitu dine" dediği kendisinden razı olduğu ve üzerimize tamam kıldığı Kemale erdirdiği din olduğunu söyler ve derler ki Muhammed hakkında ne biliyorsun Aleyhisselat veselam. O da der ki o Allah'ın elçisidir. Peki sen bunları nereden biliyorsun diye sorduklarına solduklarında der ki ben Allah'ın kitabını okudum ona inandım ve onu tasdik ettim. Ve dikkat edilirse burada men din men rabbuk men dinuk ey Ne biliyorsun yani e, dinin nedir Rabbin kimdir dinin nedir diye sorduktan sonra diyorlar ki ne biliyorsun neyle ilgili Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili. Niçin çünkü dini bize anlatacak olan da odur tafsil edecek olan da odur Kur'an'ı aynı şekilde bize anlatacak açıklayacak olan odur ey Allah ile kullar arasında hüccettir. İşte bu cevapları veren mümin kula Allah subhanehu ve teala tekrar nida ederek der ki semadan yani nida edilerek o ölmüş kimsenin işiteceği şekilde denir ki ey kulum doğru söyledi sadaka abdi cennetten bir yer döşeyin yani onun yerini hazırlayın onu cennet elbiselerinden giydirin ve ona cennetten bir kapı açın bunun üzerine ona cennetin Esintisi yüzüne vurmaya başlar ve cennetin güzel kokuları kendisine gelir. Gözünün görebileceği yere kadar kabri genişletilir ve daha sonra ona güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokular içerisinde olan birisi gelir ve ona der ki yani böyle insan kılığında güzel elbiseli, güzel kokulu birisi gelir ve der ki senin Seni mutlu edecek şeye sevin. Bugün sana vaad olunan gündür der. Subhanallah. Bunun üzerine o kişi der ki sen kimsin? Sen kimsin der. Senin yüzün yüzünde hayırlar var. Sen kendisinde hayır olan birisine benziyorsun. O da der ki ben senin amellerinim. Ey ben senin Salih amellerinim. Yani e, insan şeklinde karşısına geliyor ve bakıyor ki çok güzel yüzlü, çok güzel kokular gelen birisi ve güzel giyimli. Diyor sen kimsin? Diyor sana vaad olunanla sevin. Ben senin salih amellerinim. Subhanallah. Bir başka rivayette diyor ki ona denir ki sol tarafına bak. Sol taraftan bir pencere açılır ve orada bu kişiyi Cehennemi görür. Ve ona derler ki... Ey sağ tarafına bak ve... Cenneti görür. Ve o melekler ona der ki... Vallahi sen bu sorulara cevap veremezseydin... Gideceğin yer orasıydı. Ancak... Allah subhanahu ve Taala'nın Sana vaat ettiğinden ötürü... Sevin. Böylelikle... Der ki... Ben oraya ne zaman gideceğim ya da bırakın oraya gideyim. Ona derler ki... Hayır... Ancak kıyamet koptuktan sonra oraya girebilirsin. O zaman diyor ki Ya Rabbi kıyameti kopar. Ya Rabbi kıyameti kopar. Allahu Ekber. Yani e, bu az önce söylediğim başka bir rivayette derken, yani başka bir lafızda her insanın cennette de cehennemde de yeri vardır. Ancak Allah Subhanehu ve Teala kendisi için Nei takdir ettiyse ey razı olduğuna cenneti, ona dilerse haram kuluyor. E, ya da e, cehennemde bir müddet kalıyor sonra asli yerine gidiyor. E, veyahut tam tersi her insan cennette yeri olduğu halde maalesef küfür ve şirk üzere olanlar oraya giremiyorlar. Veyahut daha sonra günah işlemesinden ötürü bu büyük günahta dahil ne yapıyor? Oraya Cennete giriyor. Bir de aynı hadis içerisinde. Bera İbn-i Azîb rivayet etmeye devam ediyor. Ve diyor ki. Kafir bir kimseye gelince. Kafir bir kimseye gelince. Bu kimse. Dünyadan ayrılmak. Yani bedenini. Ruhunu teslim edeceği zaman. Onun yanına. Kaba ve Sert. Ee, kaba ve sert elbise olan üzerlerinde kaba ve sert elbise bulunan siyah yüzlü melekler gelir. Yani korkabileceği cinste ve onun görebileceği yerde otururlar. Ölüm meleği onun yanına gelip başucunda oturur ve der ki ey çirkin ruh haydi çık Allah'ın öfkesine ve gazabına gel. Bunun üzerine ruhu bedenine dağılır ve aynı. Slak, yüne dolašan o dikenli telin diyelim biz. O ıslak yünden çekmek onu nasıl zorsa o şekilde ruhu kendisine yani can, canı yanacak şekilde, azap görecek şekilde ruhu çıkartılır. Tıpkı Vaka'a suresinde Rabbimiz haber veriyor. Ve iza balagatil hulkume ve entum hine izin tenzurun ve nu akrabu ileyhim inkum. Waarlijk kim opzien. Die Jamboaza dat als Vesis glas Donus halde Sis jullie kijken, halde zijn wij, die wij zijn, die wij zijn, die wij zijn, die wij Gerçekten kim ölürse ölsün işte bu haller oluyor ancak insanlar bunu göremiyor. Ve bu kafir olan kimse ruhu çıkartılıp hemen cehennemden getirdikleri e, böyle keçe gibi bir kefene onun bedenini sararlar. Ölüm meleğin elinden alıyorlar. Onun ruhunu hemen bu keçe gibi kefenin üzerine koyuyorlar. E, kefenin içine koyuyorlar ve leş kokusu en kötü leş kokusundan daha kötü kokular yayarak yayarak e, bu gök yüzüne doğru çıkar. Tabii ki onun bedenini alan ne diyor ölüm meleği ona "Ey çirkin ruh haydi çık Allah'ın öfkesine ve gazabına gel." Bir diğeri biliyorsunuz müjdelenmişti. ve ölüm e, o melekler onu hemen gökyüzüne doğru çıkartırlar ancak gökyüzünün gökyüzünün kapıları bu kimseye açılmaz ve her kapıdaki bu melekler yani bu kapıdaki melekler gökyüzündeki melekler derler ki bu pis ruh kimindir çünkü ondan önce kokusu onlara ulaşmakta yani şerli bir kimseyi getirdikleri bellidir ve kapılar açılmaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kötü ruhun gökyüzüne yükseltilirken kapıların açılmayacağına haber verirken şu ayeti Ali sallallahu aleyhi ve La tuftahu lehum abwabus Iwala Yadhulun al yadhuluna'l cennete hatta yaljal jamalu Aleyhisselat ve sellem buyuruyor ki bu ayeti okuyarak yani Araf suresi 40. ayetini okuyarak diyor ki Öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete girmezler. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete E geçinceye kadar onlar cennete girmezler. Kim için söylüyor bunu? Ey kafir kimse için. E elbette ki malumdur ki cennete girmeyecektir. Yani kafir olanlar, müşrik olanlar, necis olanlar cennete girmeyecektir. Dolayısıyla dolayısıyla burada da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara göklerin kapısının açılmayacağını ayetle haber veriyor. Ve bu sefer tekrar onu e, gökten, bu sefer gökten bırakırlar. Yani gökten onu yere atarlar. Gökten onu yere atarlar. Onun ruhu aynı Hac suresi 31. ayette geçen, Hac suresi 31. ayette geçen e, ayette şöyle buyuruyor. Rabbimiz Pana ve Teala. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış kimse gibidir. Yani Allah'a şirk koşan kişi sanki gökten düşüp parçalanmış ve kendisini kuşlar kapmış. Kimse gibidir deyip onu yere atarlar. Tabi Onu yere atmadan önce Allah subhanehu ve teala der ki onun amel defterini sicine, yani aşağı tabakaya yazın. Evet. Bu da aynı şekilde Vaka suresinin ilk ayetlerinde haber veriliyor ya da Vaka suresindeki ayetlerde ve değişik yerlerde. Ve o kişi tek ruhu onun bedeniyle buluştuğu zaman... Melekler ona gelip sorarlar. Men Rabbuk. Senin Rabbin kim? Hı hı diye cevap verir. Senin dinin nedir? Men dinuk. Yine hı hı diye. Ma eduri. Ma eduri. Bilmiyorum, bilmiyorum diye cevap verir. Peki size gönderilen adam hakkında ne diyorsun derler. Yine aynı şekilde hı. Ha, bilmiyorum der ve Allah subhanehu ve teala nida eder der ki kulum yalan söyledi ona cehennemdeki yerini hazırlayın ve ona cehennemden bir kapı açın ve cehennemden bir pencere açılınca cehennemin sıcaklığı yüzüne vurur cehennemin sıcak rüzgarı yüzüne gelir ve kaburgaları birbirine geçecek şekilde kabri ona daraltılır kabir onu sıkar de onun karşısına birisi gelir çirkin yüzlü kötü elbiseli ve pis kokulu birisi. Ve ona der ki seni üzecek şeye sevin bugün vaad olun, olunduğun gündür. Kafir ruh yani o kafir kimse ona der ki sen kimsin senin çirkin yüzün kötülük getirdi der. İşte o zaman o çirkin yüzlü kimse ona der ki ben senin çirkin amellerinim. O zaman bu cehennemdeki yerini gören kimse de der ki ya Rabbi kıyameti koparma. Dikkat edin bir diğeri ne zaman oraya gideceğim yani hemen beni bırakın ey ailemi aileme kavuşayım veya hutt malıma kavuşayım ya yani da vaad olunduğum yere kavuşayım dediğinde. Dediler ki kıyametten sonra dedi ki o zaman Ya Rabbi kıyameti kopar. Bu cehennemi görünce buna da aynı cennetteki yeri gösteriliyor. Ancak orası ona haram ediliyor. O zaman diyor ki Ya Rabbi kıyameti koparma. Niçin? Çünkü cehennemin o sıcaklığını görünce bunu söylüyor. Ve onun kabri cehennem çukurlarından bir çukura dönüyor. Müminin ki genişletiliyor. Cennet bahçesine dönüyor. Geçici bir eee Yer, yer olarak orayı yurt ediniyor ta ki Allah'ın vaad ettiği gün gelinceye kadar bu kafir içinde orası cehennem çukurlarından bir çukur haline getiriliyor ve orada azap görüyor. Birisi cennet nimetleriyle birisi cehennemin azabıyla ey cehennem çukurlarından bir çukur olarak orada azap görüyor. Dikkat ederseniz melekler üç tane akide ile ilgili soru sordu. Rabbin kim? Dinin ne? Ey ee, Resulün kimdir? Aleyhisselatü vesselam. Bu üç şeyden yani Muhammed Aleyhisselatü vesselam ile ilgili ne biliyorsun. Ve akide ile ilgili sorular sordular. Ancak daha geniş sorgu mahjer günündedir. Ve bunun dışında başka bir soru yoktur. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala en iyi bildiği halde o kullarına bu soruları kabirde sorduruyor. Ve vaad ettiği güne kadar... Ey mahşer gününe kadar onları orada tutuyor. Daha sonra tabi ruh o cesetten ayrılıyor bu hesaptan sonra ve kendi berzahına beklemeye gidiyor ve ruhta orada şey beden de orada toprakla beraber çürümeye yüz tutuyor. İşte bu sebeple, işte bu sebeple üç sualin ötesinde işte. Müminler kardeşimdir, mümineler kız kardeşimdir, İşte babam Adem'dir, annem Havva'dır, bilmem ne yani subhanallah yani böyle bu kadar uydurmalar, şunlar bunlar yani bu şeylere eklenmesi çok yanlıştır. İnanın ki ben şunlara bile rastladım. Akide'de imamın kimdir? Diyor ki bu Mansur el Matrudi'dir denmesi gerek yani adam Matrudi'ye. Peki diyor fıkıhta diyor imamın kimdir? Diyor ki. Numan bin Sabit'tir ey, ya da İmam Ebu Hanife'dir gibi cevaplarla maalesef e, çirkin cevaplar e, veya huci, çirkin bilgiler, bid'at olan, batıl olan, olmayan şeyler haber veriliyor. Bu sebeple Allah Resulü a.s. aynı bir sure öğretir gibi ashaba kabir azabından sık sık Allah'a sığınmalarını emrederdi. Özellikle selamdan önce yani tahyya, salli barık, namazdayken Salam vermeeden en taaiyaat salbi barak surah. Allahu inni a'auzu bika min a'dhab al-qabr, wa min a'dhab jahannam, wa min fitna mahya wa mamat, wa min shari fitna mesihid djal. Alisat salam. Bedoet dan Allah sakin Masni emre Ey, kabir fit, e, kabir azab dan jahannam azab dan, deledumun en hayatun fitnesinden en djal mesihin fitnesinden. Allah subhanahu wa Ta'ala Bizleri hakka hak bilip, hakka tabi olanlardan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınanlardan kılsın. Allah subhanahu wa ta'ale. Kitab-ı illiyinden olanlardan bizleri kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala, Bizleri ölürken müjdelenen, müjdelenen kullarından kılsın. Ayni ya nefsul mutmainne. Iriji ila Rabbi Radiatem Mardi. Faddu Khulify Aybadi. Wadduli Jannati. Ey Mutma inolan Nefis. Rabbine Razu ol mushwa Razu ulmushekil Dadun. Ve, ve kullarimun gir. Ey Janneti Kulana. Fed Hulli fi ibadi wa thuli jannati. Janneti magir denilan. De denilerek Mijden en Kulla en Dombe's Lerikelson. Waar hadden we al lang? Was al muhammad in een Mohammed in Wale? Allah zo Bahanak al en la, ilaha illa en star of uruk over